ما سعی نمیکنیم اینیشیتیم توی اشتباهات برخوردیارم اون لحظه که پیش از آن سر میاد منمیشه دنیا میروم سلامتی میخوام که این مکالمه نخواهم داد چطوری؟ یه دارایی ماردار میشه دنیا؟ نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. Ya sen 5 vakit namazını geçirmeyebiliriz öyle yani değil mi ya Allah'ın yardımı namaz kılanlar dua ettikçe Allah'ın yardımı da gelir değil mi o yüzden hep ondan isteriz değil mi sen de dua ediyorsun değil mi namazlardan sonra tabi değil bitmez olur ya dükkanda işlerim açılsın bol para kazanayım ev yaptıracağım evin parası çıksın Oradan evlendireceğim filan diye dua ediyorum işte bu Mevlam'a. Yeryüzünde acılar var. Müslümanların ıstırapları var. Dağılan yuvalar var. Parçalanan kardeşlik var. Sadece ekonomimi, bemiş efendim. Tamam, evet. Onlar için de dua ediyor musun biraz? E, o nere da. aracı. Peki öyleyse, söyle bana, dualarımız neden kabul olmuyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, onun dudaklarından haşa, asla yalan çıkmaz. Farz namazın ardından yapılan dua, Allah katında en makbul duadır diyor. Söyle bana öyleyse, neden Allah'ın yardımı gelmiyor? Neden öyleyse dualarımız kabul olmuyor? Neden, neden, neden demiş efendi, neden? Görmüyor musun? Ayaklar altında esir olduk. 600 sene yeryüzünde efendi gibi gezmiştik. Şimdi zilnet içindeyiz. biz. Memiş efendim. Hele biz mi sadece? Yeryüzünde kardeşlerimizle mutlu bir hayatımız vardı. Onurlu bir hayatımız. Hatta sadece kardeşlerimiz değil, bütün insanlıkla onurlu bir hayatımız vardı. Bütün insanlar yeryüzünde onurlarıyla yaşıyorlardı, saygın bir şekilde. Çünkü meclatım vardı, şimdi bütün insanların onurunu kaybetti. Dualarımız neden kabul olmuyor? Neden kabul olmuyor? Namazlar kalıyoruz, beş vakit dualar ediyoruz. Yoksa Memiş Efendi, yoksa Memiş Efendi, kıldığımız namazlar namaz mı değil? Mevlana'nın dediği gibi, ne o horozlar gibi, başını eğip eğip kaldırıyorsun dediği gibi, öyle mi?